Kardeşlerim, muazzez müminler İslam, İslam'dır Allah Azze ve Celle onu nasıl vazettiyse, ettiyse, nasıl indirdiyse Öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati Kul Allah'a bidînikûm Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye der. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, Mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi gitmez. Şu kadar para verdiniz aldınız. Eğer tekellerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri yerli yerinde olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. ramazan Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize oruc anlatırken ya ayuha al-Ladin amenu kütbe alaikum sıyamu kma kütbe ala min qablkum. Ya ayuha amenu diye başlıyor. Yani diyor ki şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası, Şehru Ramazan al-Ladin unzil fihil Kur'an. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayından nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonra kâyet kerime ve ida sâleke ibâdi anni fe inni garib. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar. Söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazım, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve idâ se'eleke ibâdî annî fe'inni karîb Ucibu davet edeni, ifa etti, fal Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat fal ey kullarım, siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler giremezsin bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız evraklarla gidecek müracaat edeceksiniz kainatın sahibi buyuruyor ki kullarım ben size yakınım yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım fakat fel yesteci siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara. Eğer siz bunu yaparsanız, fel buli bana icabet ederseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde Ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık Mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde O halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek Eğer sen bir baba olarak O yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي <قَرِيب> ''Ben onlara icabet edeceğim.'' buyuruyor devamında Ucibu davate dâ'i izâ da'ânî fel yestecîbû lî. Ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. Fel yestecîbû lî bana icabet etsinler buyuruyor Allah azze ve celle. Bir adam düşünün. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor sonra ailesini çocuklarını orada bırakıp o halde kahveye kumar oynamaya gidiyorsa okey oynamaya gidiyorsa zarları atmaya gidiyorsa o adam oruç bir emanetti inna savme emanetun o emaneti koruyacaktı hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَن۪ي فَاِن۪ي قَر۪يب۪ Allah Azze ve Celle, ben o kullarıma yakınım buyuruyordu, dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman, kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet, kahveye gidiyorsun, Oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El-yevme nahtimu ala fahihim ve tukallimuna aydihim wa tashhadu arculuhum bima Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti, akşam oyun oynadı, akşam zarlar attı. Ya ey yühellediğin amenu, innam alkhamur ve almeysur ve aln sabur ve alzlamurizumun ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbim'in emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan, gittiğiniz bir yerde, sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle, eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi, Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz, ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Müminler, mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhum'a oğluyla talebesine diyor ki gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini anlasın. Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi. Bize Allah Resulü aleyhisselamın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler, kitab bekleyecekler Al bu senin dünyada karnen, o karnende evinde kaç defa, kaç saat oğluna, kızına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler, üzerini hemen değiştirir, kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künna نَحْمِلُوا لَبِنَةً لَبِنَةً Bizler diyor, birer taş taşıyorduk. Fakat Ammarun, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammarun lebineteyn lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kelpi almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara, kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler, üzerinden tozları siliyorlar, tozları silerken buyurdular ki وَيْحَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَ يَدْعُوهُمْ اِلَا الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ اِلَ النَّارِ وَهْ اَمَّارِ وَهْ O'nu asi bir topluluk şehit edecek Ammar onları cennete davet ediyor Onlarsa Ammar'ını cehenneme çağırıyorlar Annesi şehit, babası şehit. Allah Azze ve Celle Onlar bana icabet etsinler, emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur, şehit olur. Baba şehit olur. Oğul Ammar, peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak bire, ikiye, e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, Dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam Salahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol Kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle Onu gösteriyor Bu yola gel Sen sana düşeni yap Felyessecibuli Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim sözünle icabet edeceksin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e Hasan Allah Resulü'nü müdafaa et eşime sövüyorlar kızıma sövüyorlar kitabıma sövüyorlar Hasan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hasan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır sonra ellerini kaldırır Allahümme eyyiduhu bir ruhil kudsi Ya Rabbi İslam'ı diliyle İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hasan bin Sabit'i cibri ile Emin'le teyit et Allah'ım sen yazıyorsun sen çiziyorsun sen konuşuyorsun Sen esnafsın Yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun oğluna anlatıyorsun Kızını anlatıyorsun Etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun Oğluna Kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun, yapma Müslüman! Gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çıkıyorsun. Eğer bunu yaparsan, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hasan'a dair yapmış olduğu dua, senin içinde geçerli Allah'ın inayetiyle, Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zaferler verecek ki, o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet ediniz. Size hayat vermek için çağırdığı zaman dua ediyoruz. Eğer dualarımıza Rabbim icabet etsin istiyorsak o zaman o formu doldur. O forma bak. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Asab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik? Ne kadarını yerine getirdiysek işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Asab-ı Kiram o formu doldurdular. O emirleri yerine getirdiler. Orada eksik bir madde bırakmadılar. Alpaslan o formu doldurdu. Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler! Bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar... Bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar... Evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar. Sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar. Sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar. اِذَا kum lima يُح۪يكُمْ Bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hz. Muhammed aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye Onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle O zaman bizim duamıza da icabet edecek Oruca tekrar bakın Sayfan müs tarafında Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler buyurdu Sadece bunu siz yerine getirirsiniz İki ay sonra Kuran Kerim'den bahsetti. Sonra ise ve idası ele kibadi anni feinni karib. Ya bugün ya yarın ya ahirette o dualara icabet edilecek. Fakat fellisteji buli. Onlar benim talimatlarıma icabet ederlerse hayatın bütün noktalarında benim emirlerimi yerine getirirlerse onların dua formunu